Takva mertebesine vasıl olasınız ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki arzı size döşek, semayı binanıza dam yapmış ve semadan suları indirmiş ki sizlere rızk olmak üzere yerden meyve ve gıdaları çıkartsın. Öyleyse Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki Allah'tan başka mabut ve halikiniz yoktur. Mukaddeme. Akadi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale Alemi İslam’ın haih hazırdaki vaziyeti şahittir. Ve keza ibadet, Dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve meade yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir ve şahsi ve nev'i kemalata vasıtadır ve Halık ile abd arasında pek yüksek bir nispet ve şerefli bir rabıtadır. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Birisi insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak Acip ve latif bir mizac ile yaratılmıştır. O mizac yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntehap şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zinetli şeyleri arzu eder, insaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Şu meyillerin iktizası üzerine, yiyecek, giyecek vs. hacetlerini istediği gibi, güzel bir şekilde tedarikinde, çok san'atlara ihtiyacı vardır. O san'atlara vukufu olmadığından, ebnai cinsiyle teşrik mesai etmeye mecbur olur ki, her birisi semere-i sahiyle, arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Fakat insandaki kuvve-i şeheviyye, kuvve kuvve-i akliye, sani tarafından tahdid edilmediğinden ve insanın cüzi ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından, muamelatta zulüm ve tecavüzler vuku'a gelir. Bu tecavüzleri önlemek için, cemaat-ı insaniye, çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Lakin her ferdin aklı, adaleti idrakten aciz olduğundan, küllî bir akla ihtiyaç vardır ki, fertler o küllî akıldan istifade etsinler, öyle küllî bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun, ancak şeriattır. Sonra, o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. Peygamber olan zatın da, zahiren ve batinen, Halka olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi Halık ile olan derece-i münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mucizelerdir. Sonra Cenabı Hakk'ın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkiyatı tesis ve temin etmek için saniyen azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tespit de ancak akaid ile yani ahkam-ı imaniyenin tecellisiyle olur. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur. İkincisi ibadet fikirleri sani hakime çevirttirmek içindir. Abdin sani hakimi olan teveccühü itaat ve inkiyadını intac eder. İtaat ve inkiyad ise abdi intizam-ı ekmel altına idhal eder. Abd'in intizam altına girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle hikmetin sırrı tahakkuk eder. Hikmet ise kainat sayfelerinde parlayan sanat nakışları ile tebarrüz eder. Üçüncüsü, insan santral gibi bütün hilkatın nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kainattaki nevamisi ilahiyenin şualarına bir merkezdir. Binaenaleyh insanın o kanunlara intisap ve irtibat etmesi ve o namusların eteklerine yapışıp temessük etmesi lazımdır ki umumî cereyanı temin etsin ve tabakatı ı âlemde eden dolapların hareketlerine muhalefetle o dolapların çarkları altında ezilmesin bu da ancak o emir ve nevahi'den ibaret olan ibadetle olur dördüncüsü emirleri imtisal nehiilerden ictinab etmek sayesinde bir fert heyeti içtimaiyede çok mertebelerle nispet peйда eder ve alakadar olur. Bir hasse ahkamı diniye ve mesalihi umumiye hususunda bir fert bir nevi hükmüne geçer. Yani pek çok hukuklar, haysiyetler, irşatlar, talimler, ıslahlar gibi vazifeler bir şahsa yüklenir. Eğer o emri imtisal, nevahiden ihtinab eden o şahıs olmasa, o vazifeler tamamen payimal olur. Beşincisi, insan İslamiyet sayesinde ibadet sahikası ile bütün Müslümanlara karşı sabit bir münasebet peydah eder ve kabi bir irtibat ve bağlılık elde eder. Bunlar ise sarsılmaz bir uhuvete, hakiki bir muhabbete sebep olur. Zaten heyeti içtimaiyenin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamaklar uhuvvet ile muhabbettir. İbadetin şahsi kemalata sebep olduğunun izahı. İnsan cismen küçük, zayıf ve aciz olmakla beraber hayvanattan addedildiği halde pek yüksek bir ruhu taşıyor ve pek büyük bir istidada maliktir ve hasredilmeyecek derecede meyilleri vardır ve gayri mütenahi emeller sahibidir ve addedilemez fikirleri vardır ve gayri mahkut şeheviye ve gadabiyye gibi kuvveleri vardır ve öyle acayip bir yaratılışı vardır ki sanki bütün enva ve alemlere fihriste olarak yaratılmıştır. İşte böyle bir insanın, o yüksek ruhunu inbisat ettiren ibadettir. İstidatlarını inkişaf ettiren ibadettir. Meyillerini temyiz ve tenzih ettiren ibadettir. Emellerini tahakkuk ettiren ibadettir. Fikirlerini tevsî ve intizam altına alan ibadettir. Şeheviyye ve gadabiyye kuvvelerini had altına alan ibadettir. Zahirî ve bâtınî uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden ibadettir. İnsanı mukadder olan kemalatına yetiştiren ibadettir. Abd ile mabud arasında en yüksek ve en latif olan nisbet ancak ibadettir. Evet, kemalat-ı beşeriyenin en yükseği şu nisbet ve münasebettir. İhtar: İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse, o ibadet batıldır. Faydeler, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar. Kur'an-ı Kerim vakta ki: "Ya eyühennasu'budu emriyle insanları ibadete davet etti. Sanki lisana haliyle ne için ibadet yapalım?" İlletin nedir diye sorulan suali Kur'an-ı Kerim Rabbekumul ladzi halakakum ila ahir cümleleriyle cevaplandırmak üzere saniin vücudu vahdetine dair bürhanları zikretmeye başladı.